Telesof hakimle Müslüman hakim arasındaki fark Elbette önce hakim, ariftir. Hikmet ilimlerini bilir. Ameli ve nazari hikmete muvaffak olmuştur. İş bu hakim, İslam şeriatini tatbik eder. Sünneti seniyyeyi ihya eder. İhtiyaç kadar ilmi olur. Fiili, takriri, sözleri yüzde seksen, doksan, ayet ve hadislere muvafık olur. Ümmi olsa dahi, helal haram hükümlerini açıklamakta yüzde yüz mensup olduğu mezhebe tıpatıp atıp uyarsa, o insanı kamildir. Okur yazar olsun olmasın, böyle zevatlara intisap edilmesi, kendilerini tanıyan kimselere vaciptir. Bunlar şayet İslam şeriatine bağlı değillerse, işrakiye feylesofları gibi peygamberlere uymanın gerekli olmayıp, tamamlayıcı olduğunu iddia ederlerse, bu tip hukemaya, ...feylesof denilmektedir. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ Allah'a insanları davet ederek salih amel işleyen ve gerçekte ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü davetçi kimdir ki? Mealindeki ayeti kerimenin mucibince kendilerine ittiba edilmez. Zira ayeti kerimede davetine icabet edilecek davetçinin şartı ameli salih işlemesi yani takva azığını toplaması, takva libasını giymesi şartıyla fiilen dahi Müslümanlardanım diye ilan etmesidir. Mücerret sözle Müslümanım deyip de salih amelin terk edilmesi halinde mücerret söz ihlasa değil nifaka, gösterişe daha yakındır. Nitekim Allah Teala batıl şiir söyleyenleri zemmetmek esnasında ve onlar ne söylüyorlar ama ve işlemedikleri şeyleri amelleri söylerler diye ve yine ya eyuha ladin aminu limetekulun ma la tefulun kabra maqtengin da Allah tekulu ma la tefulun. Ay iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah'ın yanında büyük kızgıya sebep olur diye buyurmaktadır. Hadisi i şerifte de Men da'ana nase ila kavlin au amalin ve lem ya'mal huwa bihi lem yezal fi zill sukhlillah hatta yakuffa au ya'mal bima qala au da'a ileyhi. Kim kendisi işlemediği bir amele yahut söze insanları davet ederse kendini dizginleyinceye kadar Yahut söylediği şeylerle amel edinceye kadar Allah'ın gazabının gölgesinde devam eder diye izah edilmektedir. Son son şeriatı, tarikati ve hakikati öğrenmek ilimdir. Dini bir ilim olunca erbabından öğrenmelidir. Dini ilimlerin erbabı da takva azığını toplayan, takva libasını giyenlerdir. Bunun için İmam i̇bn Sirin rahimahullahu ta'ala diyor ki, İnne ilme dinun, Muhakkak bu ilim dindir. Kimden dininizi alıyorsunuz diye düşünün. Bu esere mebni, intisab etmek isteyen Müslüman, ihtiyaç kadar tefsir, hadis, fıkıh, usulü din, usulü fıkıh ve aletlerinde bilgin, şeriatla amel eden takva bir zatı seçip emrine girmelidir. Artık iyice düşünmelidir ki,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 veya hilafı evla hareket ederse derhal ondan tövbe eder. Fusilet suresinin 33. ayeti kerimesinin müezzinler hakkında olduğu iddia edildiyse de iddia pek zayıftır. Kendilerine itimat edilen müfessirlerin çoğu ayetin umum davetçilerin hakkında olduğunu beyan etmektedirler. Binaen aleyh davetçinin birinci sıfatının iman, ikincisinin farzları ifa etmesi ve büyük günahlardan sakınmasından ibaret takva, üçüncüsünün de Müslümanlığını davet edilenlere ilanı olması gerekir, ki Müslümanlar güvenerek davetine icabet edebilsinler. Demek davetçiden murat, özü yani itikadı, sözü ve ameli birleşendir. Seylesofların kısmı azamisi, Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme değil, Aristo'ya, Hristoya, Eflatuna, Demokrit'e, Jalinosa, Anaksimene, Anaksimendrosa ve benzerlerine tabidirler. Halbuki bunların sözleri tevatür ve senetle zamanımıza ulaşmamıştır. Yanlış doğru tercümelerle deveden kulak ancak zamanımıza ulaşmıştır. İşte müsteşrikler peygamberlerle felsefçiler arasında fark etmemektedirler. Kendisine vahiy gelenle ilham gelenlerin arasında peygamberlerle tabileri arasında asla fark görmemektedirler. Dini itikat, ameli tatbikat, doğrusu iman billah ile iman-ı lillah'tan mahrum bu basiretsiz insanlar Şeyh Muhyiddin Arabi, Necmeddin-i Kubra, Celaleddin-i Rumi, Mansur-u gibi rahimehumullahu teala ve efadallahu teala aleynâ berekatühüm sekir halinde Yahut henüz daha apalamakta olan Sufilerin sözlerini naklederler. Aslında kendilerinden nakledilen zevatlar hem feylesofturlar hem de Sufidirler. Mesela Hakimi Tirmizi rahimahullahu ta'ala ehli hadisin nezdinde hadis alimidir. Cerh ve tadilde sözü makbul olanlardandır. Hadisi rivayet etmekte ne gibi şartlar gerekirse kısmi azamisi kendisinde mevcuttur. Aynı zamanda hakimi tirmizi fukaha ile beraber fakih'tir. İlmu terbiyetil etfal yani pedagoji ilminde ilmu teracim-i yani metodoloji olarak şahsın hayatını tespit etmek, kaleme almakta tarih ilimlerinde hüccet olduğu gibi takva azığını topladığı, takva libasını giydiği için de tasavvuf ve ahlakta da hüccettir. Böylece Muhyiddini Arabi ne var ki adı geçen zevatlar Felsefeden mustamel kelimeleri aldılar. Kendilerince has manada kullanıp istilah edindiler. İstilah edinmek de beynel minel yani bütün milletler arasında adet ola gelmektedir. Şu köşe başında müceret fikirle tasavvuf ilmine iddia eden kargalar, sufilikten bir şey anlamadılar. Sufilikten haberdar olanlarsa deniz gibi dalgalanmakta. Geriye haber vermediler. Şeyh Muhyiddin Arabi, necmeddin Kubra, celaleddin Rumi, Mansur-u Hallaç gibilerin sözleri mana alemine girmek için vesiledir. Mana alemi değildir. Çünkü mana alemi, dille ve kalemle ifade edilemeyen zevki ve vicdani şeylerdir. Nitekim celaleddin Rumi, Mesnevisinin başlarında, Her kim ki zannınca bana dost oldu, o derinimde sırlarımı asla anlayamadı. Derin özüm, iniltimden uzak değildir. Lakin kendini bana dost sananın kulağında ve gözünde nur yoktur. Yani iman ve takva nuru yoktur. Bu sebeple sırrımı anlayamaz. İman ve takva nuru gerekir ki, nurla sırlarımı kavrayabilsin. Değişiyle meseleyi izah etmektedir. Nitekim Şeyh Cüneyt Bagdadi rahimahullahu ta'ala, üçüncü asırda yaşamıştır. Sufilerin imamlarından sayılmaktadır. Yahudi filozoflardan biri, tasavvufu merak ederek, Yahudiliğini ve felsefesini gizlemiş, yedi yaşında çocuğunu Şeyh Cüneyd'e götürerek, ''Efendim, Şeyhim, işte bu benim oğlumdur. Zatı âlinize getirdim. Onu yetiştirin.'' demiş. Şeyh Cüneyt rahimahullahu ta'ala, ''Hay hay.'' buyurmuştur medresesine almış tekkesinde zaman zaman çalıştırmış derken 20 yaşı geçince ne ilim icazesi veriyor ne tarikat icazesi veriyor onunla gelen talebeleri memleketlerine icazeyle yahut hilafetle gönderiyordu sözde ilimde tasavvufta yetişen bu çocuk şeyhle tenhalaşıyor şeyh'ten hakkını talep ediyor diyor ki efendim her şeyim sana feda olsun Gençliğimin en güzel günlerini senin hizmetinde harcadım. Gerek ilmi, gerek ameli vazifelerimde asla kusur etmedim. Zikir ve ibadetlerime devam etmekteyim. Tatbiki amelim de bitti. Çoktan beri. Halen daha bekliyorum. Şeyh Cüneyt rahimehullahu teala, ta ''Mesela tasavvuftan ne anladın?'' diye sormuş. O da demiş ki, ''Şunu anladım. İnsanlar iki yaştan sonra, Çocuklarını süt ve mamadan ayırıyorlar. 2,5 yaştan itibaren 7 yaşına kadar lokma yemeye, içmeye, elbise giymeye alıştırıyorlar. Buna süt devresi denilmektedir. 7 yaşlarına gelince bir muallime, bir okula teslim ederler yahut kendileri okuturlar. Sufilerin de sütten ayrılma müddeti 6 veyahut 7 senedir. Şeyhlere gelen ve intisap eden, 6-7 senede sütten terakki ettiyse artık lokmayı, elbisenin temizlenmesini, ilmin öğrenilmesini öğretir. İşte bu devreye talim devresi denilmektedir. Bu da 6 saatten 6-7-8 seneye kadar olabilir. Kimisi bir saatte muvaffak olur, nefsinin dizginini başkasına bırakmazsa, 40 senede de muvaffak olamaz. Üçüncü devre, tatbikat devresidir. Bir taraftan öğrenir, diğer taraftan başkasına öğretir. Bu dahi liyel yeni minkum ulul ahlamu vennüha. Öğrenmek için sizden bulu çağına ermiş akıl sahipleri, pratik zekası olanlar, çabuk kavrayanlar yanıma yaklaşsınlar hadisinden beyan edilmektedir. Bu devre 6 günden tut 6, 7, 8 seneye kadar uzatılabilir. İşte ben ilim amel yani tatbik devrelerini başarıyla geçirdim. Niye hakkımı vermiyorsunuz? Buraya kadar Şeyh Cüneyt rahimahullahu Teala dinlemekteydi. Burada başını kaldırdı. Hudellil mutteqin Ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimune salate ve mimme razaqnahum yunfiqun O, takva sahiplerine doğru yolun ta kendisidir. Öyle takva sahipleri ki gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak vermiş olduğumuz şeylerden Allah yolunda harcarlar. Malindeki ayeti okuyarak gence baktı. Arkadaşım, hak vermemizin şartlarından birincisi imandır. Buna teslim denilmektedir. Teslim olmayınca ihlas da olmaz, mehabbet de olmaz. Bunlar tarikatın şartlarıdır. Senin imanının olmadığını görüyorum. İman ve güzel ahlak şartıyla atın, yani nefsin dizginini gayrına vermeyen serkeşlikten kurtulamaz. Öylece serkeş kalır. Küfür şirk ve nifaktan da ayrılamaz. اِتَّقُوا فِرَاسَةَ mumini فَاِنَّهُ يَنْضُرُ بِنُورِ اللّٰهِ تَعَلَى Müminin ferasetinden korunun. Çünkü o gerçekten Allah Teala'nın nuruyla bakar dedi ve onu kovdu. O genç babasını her şeyden haberdar ediyor. Ne olsa ona söylüyordu. Sırlarını söylüyordu. Babası onun sözüyle gizlide Şeyh Cüneyd'i eleştirmeye hazırlanıyordu. Sonra genç bu işe hayret etti ve düşündü. Bu adam beni bildiği halde bu kadar sene beni nasıl idare etti? Nasıl bu kadar ilmi öğretti? Tekrar Şeyh Cüneyd'e geldi. Dedi ki, merak ettim, bir sorum daha var. Nasıl oluyor ki senin yanında 18-20 sene, 3 devre 6'şerden 18 yedi şerden 21 senedir, kaldım da, ''Benim bu halimi bildiğin halde çaktırmadın bana.'' Şeyh Cüneyt dedi ki, ''Senin küfrü çaktırmadığın gibi. Biz kendi benliğimize davet etmiyoruz. Ancak halkı Allah ve Resulünün yoluna ve bendine davet ediyoruz. Davet Allah ve Resulüne olunca, 20 sene ayıbından göz kapatıp, tegafül ile seni idare ederek besledim, yetiştirdim. Hidayet üzerine gördüğümüzün küfre girmesi, kafir gördüğümüz bir kimsenin hidayet bulması, Mümin olması mümkündür. Genç, Şeyh Cüneyt Badadiye, elini uzat bana, yeniden Müslüman oluyorum efendim, diyor. O gece Şeyh ona ilim icazesi veriyor. 40 gün sonra hilafet veriyor. Ama iki şart koyuyor: eser yazmaması ve Şeyh Cüneytin sağlığında bunu anlatmaması. Şu filosofların bir sözü güzeldir. Şu dünyanın idare edilmesi iki kelimeyledir. Şu darı dünyada hocalık, idarecilik yani baş olmak iki kelimeden ibarettir. Dostlara güzel, faydalı kelime söylemek, düşmanları da idare etmek. Ben dostlarıma, tabilerime hoş kelime söylerim. Onu çalarsın. Düşmanlarımı idare ederim, onu bilemesin, öğrenemesin. Dava adamı sufi odur ki ser verir allah Teala'nın kendisine verdiği varidatlarını bildirmez. Tasavvuf da kitaptan öğrenilmez. Ahmak müsteşrikler tasavvufu kitaptan anladıklarını söylemişler. Zavallılar Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Gel, gel, kafir de olsan gel sözünü delil ediniyorlar. Aslında bu sözün sahibi Hacı Ataullah Erzurumi'dir. Zannedersem Nefhatul Ezher eserinde söylemiştir. Mevlana'dan 200 sene öncedir. Hacı Ataullah uzun bir şiirde Hristiyan da olsan tövbeye gel. Yahudi de olsan, müşrik de olsan, adam da öldürsen tövbeye gel demektedir. Dikkat edilsin. Hacı Ataullah bana gel, dergahıma gel demiyor. Tövbeye gel diyor. Tövbesiz olsa dahi müminin günahının afuf edilmesi umulur. Tövbeyle şirk dahi afuf olunur. Tövbeye davet ayrı, benliğine davette ayrıdır. Kul ya ibadiyellezîne asrafû alâ enfûsihim lâ taqnaţû min rahmetillâh. İnne Allâhe yaghfiru'd-dunûbe cemîa. İnnehû huvel gafûrul rahîm. Habibim de ki, Ey nefsleri aleyhinde haddi aşan mümin kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü muhakkak Allah bütün günahları örtbas eder, afu eder. Gerçek şu ki, o gafur ve rahimdir. Şeyh Muhyiddin, zamanında bir kutbu medardır. Yani velayetin zirvesindedir. Aynı zamanda müctehiddir, Korkunç bir feylesoftur. Necmeddin-i Kubra'da böylecedir. Bunların kitaplarını neşrediyorlar. Avam tabakasına teşhir ediyorlar. Tasavvuf namına yazılan tüm eserler, avam tabakasını tasavvufa çekmek içindir. Mesela Konya Lezzet Lokantası. Burada çalışan garson, gelen müşterilere tüm yemekleri takır takır sıralar. Fasulye, dolma, bulgur. Ama hayatı boyunca kendisi doğru dürüst bu yemeklerden yememiş olabilir. İşte tasavvuf namına yazılan eserler de halkı hakka davet etmekte imrendirmekten başka değildir. Herkes kendine göre pay alır. Hatta Hafız İbn Hacer, Muhyiddin-i Arabi gibi zevatların yalan söyleyeceklerine asla inanmam demektedir. Ama bununla beraber ehil olmayanlara kitaplarının okunması caiz değildir diye İmam Suyuti uyarıda bulunmuştur. Eser yazan sufiler iki taifedir. Bir taife, hakkın varidatından yani kuluna bağışlamış olduğu keşif, keramet gibi şeylerden bahseden muratlardır. Şeyh Muhyiddin Arabi, Celaleddin-i Rumi'nin eserleri bu kabildendir. İkinci taife, Virt ve Adaplardan bahsederler. Varidatın kazanılması için usuller, kaideler yazan müritlerdir. İmam Gazali gibi. Benim kitaplarımda böyledir. Mesela, edeple Varış, Lütufla Dönüş kitabını, 46 tane şeyh okuyup, faydalendiklerini bana bildirdiler. Elhamdülillah, bu benim gayretimle, parayla, silahla olmadı. Allah Teala'nın bana verdiği nimetlerdendir. Fakirdim. Babam öldüğünde kefen giydirecek param yoktu. 1980'e kadar halkın fitre zekatını yedim. Kimi zaman istiyordum. Kimi zaman istemiyordum. Ne vakit istediysem sırt üstü düştüm. Sonra Şeyh Abdülhak karşıma çıktı. Dua etti. O gün bugündür kimseden istemedim. Sırtım yere gelmiyor. Fakir halin etme izhar. Halık bilmez mi hiç? Aleme ihsan eder de sana vermez mi hiç? Halıktan utan, halktan rızkın talep etme hiç. Er-Rizku alallah oku, esef etme hiç. Senelerce bu şiirle kendimi teselli ettim. Ama bu şiir kime aittir bilmiyorum. Ayeti kelimelerden kerimelerden de اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُ Gerçekte Allah kendisi çokça rızk verendir. Metin kuvvet sahibidir. Tesellim idi. Bir şey olacağım diye iddiam yoktu. Halen de yoktur. Rabbi tevaffeni Müslimen ve elhiqni bis salihin. Ecelim geldiyse, Ya Rabbi, Müslüman olarak öldür, salihlerin içine kat diyorum. Başka hiçbir şeyi iddia etmem. Ancak Allah Teala'nın nimetini israr etmek gerekiyorsa, yazmış olduğum eserlerin hepsi, Allah Subhanahu ve Taala'nın fazlu keremiyle hasıl olmuş birer nimetleridir. والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على من جاءت دعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئة من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصات والمدر وأنتق الله له الضب والضبي والذئب والجذع والذراع Vall Jamal, Vall Jebel, Vall Hjra, Vall Shjra, Sıydına, Vamolana, Vashfiğina ve, ve Ala ve sahbihi. Hamdü senalar, ezelden ebede kadar güzel övgüler, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ağaçların davetine icabet ettiği, duasıyla suratle yağmurların yağdığı, sıcaktan bulutların kendisini gölgelediği, avuçladığı dört avuç undan yapılan ekmeğin yüz kişiyi doyurduğu, üç kere parmaklarından kevser gibi suyun aktığı, kesek ve çakılın avucunda tesbih yaptıkları, Allah Teala'nın keleri, geyiği, kurdu, üzerinde hutbe okuduğu tahtayı, Yahudinin bahşiş verdiği zehirli budu, deveyi, dağı, taşı, ağaçları konuşturduğu Efendimiz, Mevlamız ve şefaatçimiz ulu zatın üzerine salatu selamlar olsun, âlinin ve ashabının üzerine de.